Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat, dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimize hayır versin. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Allah Azze ve Celle cennete girmeyi, cennete girecek amel işlemeyi ve Rabbimizin cemalini görmeyi nasip etsin. Kimi yüzler vardır ki, Bunun böyle,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 Eğitimdeki ciddi boşluklar kimin Allah'tan korktuğunu, kimin korkmadığını dahi ne yapar karıştıracak seviyeye getirir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmiş olduğu topluluğa baktığımızda öyle bir topluluk seçilmiş ki o zaman insanlık bütün değerlerini yitirmiş. Ticaret tamamen ne yapmış?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 Eğitimin temel prensipleri o toplumu ayakta tutacak değerler neyse yönetim onları daha ufacık e, dimahlara ne yaparlar yerleştirirler. Bugün yaşamış olduğumuz toplumda bu müşkilatı gören bir kesim tutmuştur, kendi okullarını açmıştır. Liseli talebelerle kastediyorum. Ve açın sebepleri kardeşlerim nedir? Biz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 Allah Resulü Aleyhisselatü medresesinde yerleşenler, yetişenler, hemen mescidin dibinde kalanlar, bir huri ekmeğe talim eden insanlar İslam'ı bize kadar getiren büyük ne yapmışlardır? Alimler almışlardır. Ama bunu fark eden şeytan ve avaneleri ne yapmışlar? Hemen İslam'a birçok kitapların tercüme edilip felsefenin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 Mısır'da kurulan bir fakültedir. 1945'lerde kurulmuş. Ve dokuz dil bile e, belki de son asırların en meşhur oryantalist dedikleri, müsteşrik dedikleri Goldziher kurulmuştur. Tam bir kafirdir. Kendisine zamanın Yahudileri toplanıp gidiyor. Siz diyor neden böyle bir İslam Üniversitesi kurdunuz? Diyor ki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 Ve oradan mezun olan dünyanın neresine giderse gitsin hep bir ateş götürmüş ve insanların itikadını ne yapmıştır? Hep bozmuştur. Bak günümüzde hayırlı bir kadın dahi namaz kılacağını, oruç tutabileceğini söyleyen kim? Mustafa İstamoğlu. Nere mezunudur? Hı -hı. mezunudur. Türkiye'de bir dönem... Aleykümselamdır. Aleyküm vermeyeceğim. Hariciliği Türkiye'ye taşıyıp hatta Ankara'da böyle sistematik hale gelen birçok insanın hem de 10 senenin üzerinde hapse girmesine sebep olan hocayım diye geçinen hala şu an dernek sahibi Ankara'da bunlar faaliyet yapıyorlar. Eleşer mezunudur. Şialara bakın hep önde gidenler eleşer mezunudur. Yani Türkiye'de bile birçok fitneyi hep ne yapmışlardır?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 yeri vardır. Ufacık çocuklara bakın anaokuluna gidiyorlar anaokulunda ilk öğrettikleri şarkı, türkü ve oyun başka bir şey değil hakikaten bu çocukların sizin kabiliyetli ise bunlara Allah korkusu Allah'ın dini, Allah'ın emir ve yasakları öğretilse ki İmam Bukhari'nin hayatına bakıyorsunuz 4 yaşında ne olmuş hafız olmuş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 ve hasper kader iman ettim diyen anadan babadan gördüğü bir şeyle e, bir namazdı Ramazan gelince bir oruçtu veya hac geldiğinde bir bir hac için özlemdi onun dışındaki yaşantısında insanların İslamdan alakasını ne yapamıyorsun göremiyorsun işte kardeşlerim eğitim dediğimizde sabah kalkımından yatağa girene kadar Müslüman kendini ne yapacak eğitecek.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 Türklük güzel bir şey, Kürtlük güzel bir şey, Çerkezlik güzel bir şey ama kavmiyetçilik çok kötü bir şey. Rabbani eğitimde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Irkçılıkla uğraşan bizden değildir. Onunla mücadele eden bizden değildir. Onun üzerine ölen nedir? Bizden değildir. Sen şimdi eğitim verdiğin bir yerde ırkçı yetiştirirsen,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 Allah'ın emrettiğini harfiye ne yapıyor? Yerine getiriyor. Bir ineğe süt ver dediğinde veriyor. vermende demiyor. Ücretini veriyor mu mu? mi Ama bir insana secde et dediğinde bana ne diyor? Namaz kıl dediğinde sana ne diyor? Kadına örtün dediğinde sana ne? Özgürlük var diyor. Senin dinini sana, benimki bana diyor. Yani insan bunu ne yapabiliyor? Diyebiliyor. Ama dini bir eğitimde ne yapamaz bunu diyemezsin.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 her doğrulan çocuk ne olur? İslam fıtrat üzerine doğar. Bak şimdi burada eğitime işaret ediyor. Ana, baba neyse. Yahudi ise çocuğun ne yapıyor? <gülüyor> Yahudi eğitiyor. Hristiyan ise Hristiyan. Mecusi ise <gülüyor> Mecusi olarak. Öyleyse eğitimin insan üzerindeki etkisi neymiş? Çok çok önemli. Üçüncüsü ise kardeşlerim, ilk ayetlerin öngördüğü eğitim ihsan, merhamet,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 ee, bu şekilde yazılıp da bize gelmese, hafızları öldüğünü düşünün, ne yapacağız? Ortada kalıveriz. Demek ki yazı da neymiş? Eğitimde çok çok önemli. Hadis mecmualarının yazılıp bugün bize toplanarak gelmesi, tercümeler edilmesi, şerifler düşmesi eğitimde. Bu da nedir? Çok çok önemli. Ayette geçen beşinci önemli konuysa, eğitimde konuların sınırsız olduğuna dikkat çekilmiştir.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 bu oku kelimesiyle Müslümana bir parola vermiştir. ömrünün sonuna kadar ne yap? Oku. Oku. Oku. Ve hatta bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanından Ali geçiyor. Yanında birçok kırmızı develeri var. Onlara böyle zevkten baktığını görünce, bu bugünkü Mercedes'ini düşünün. Ya Ali bugün senin birinin hidayetine vesile olman, senin şu mallara sahip olmandan daha hayır.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 Eğitimsiz bir insanda bu yaşadığı toplumda bu şekilde ne yapar? Ölür, gider. Dünyada kör olan muhakkak ki ahirette de ne yapar? Kör olur. Eh. Bir örnek verelim. Günahkar bir alim ile eğitilmemiş bir cahil, bir abid imtana tutulmuşlar. Abid ilimsiz amel eden, alimse öğrenmiş ama hayatına geçirmemiş birisi.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 kendisine neden yapıldığı sorulduğunda hata yapmışsan bu bunu ne yapar? Telaf Halbuki bu insan eğitilmiş olsaydı yıllarca seviş secdesi yapmasına ne atma gerek yoktu. Bir kere seviş secdesi yapıyorsa namazı da batıl. Çünkü şüphe duyuyor o namazı. Seviş secdesi nedir? Eğer namazda kaç dekatta olduğunu şaşırmışsan, 3 mü 4 mü 5 mü, mi sen tamamla daha sonra ne yap? Söviz seyidesi yani. oturacağın yerde oturmamış, oturduğun yerde oturmamışsan bunlar da nedir? Söviz seyidesi gerekir. Az kılmışsan 3, 4 kılacağını 3'te selam vermişsen, 4 kılacağını 5 kılmışsan, buralarda bunun dışında Söviz seyidesine gerek yok. Eğitimli olsaydı bunu yapmaya gerek nedir? Yoktu.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 Kalın kafalıysa, sen de ne yapmışındır? Bu şekilde körelmışındır veya meslek değiştirmişindir, hadmedememişindir. Din de böyledir. Kimden alıyorsanız, o sizin önünüzü ne kadar açıyorsa, o şekilde şevklen gayretten ne yaparsınız gidersiniz. Bugün tasavvuf adı altında insanların bir araya geldiği birçok insanların kitlelerin olduğunu görürsünüz. Ama oradaki ilk şart nedir?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 batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Evet. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Subhaneke Allah'ım ve bihamdike eşeden la ilahe illa ente estağfurke ve etsuzlu elhamdülillahi Rabbil alemin. Bak ayette ne diyor? Ahirete inanmayanlar meleklere dişilerin adlarını takıyorlardır. Anladınız mı ne oldu? Evet kız olunca ne koyuyorlar? Melek. Erkek olunca? Niye erkeğe melek demiyorlar? Ona da dese sıkıntı yok. bak. Erkek oldu, kız oldu. Melek koysun sıkıntı yok. Ama kız olduğunda melek, erkek olduğunda melek ismini koymayı Cibril, İslafil, Mikail koyuyorsa sıkıntı var. Ayet ne kadar? Hristiyanlar, Cebrail